Herkese merhaba. merhaba. E, i̇kinci programımızla, ikinci ses kaydımızla hep birlikteyiz. E, Fatih hep şöyle giriş yapmak istemişimdir. Erdem Demirbaş ve Fatih Doğan'la birliktesiniz. <gülüyor> e, hep böyle bir giriş yapmak istemişimdir. Fazla Amerikan televizyonu seyretmekten kaynaklanıyor. Ama olur. Türk televizyonları da artık bu geleneğin başladığını söyleyebiliriz yani. E, neyse Erdem ve Fatih ile birliktesiniz. E, özetle. E, bu ses kaydında da yine birkaç konu konuşmak istiyoruz. Farklı spor dallarında. Ve yine sıcak bir gündemle başlayalım. Hatta hala devam eden bir konuyla başlayalım. Türkiye Basketbol Ligi ile başlayalım istedik bugün. Şu anda çeyrek finaller oynanıyor. 4 serinin de ilk maçları bitti ve sürprizlerle başladı diyebiliriz. Biz seri seri konuşalım istiyoruz. Önce Galatasaray-Tofaş serisinden başlayalım. Ligi 1. bitiren Galatasaray Medical Park ve 8. bitiren Tofaş serisinde ilk maç çok rahat geçti ya, beklendiği gibi geçti ee, Galatasaray bu sene e, sen de daha önce de konuştuğumuz gibi bu Hawkins ve domerkantı kaybetmesine rağmen iyi basketbol oynamaya Hatta belki daha da iyi oynamaya evet, yani, hiçbir şekilde ekserek çoğaldılar e, başladılar ve e, açıkçası hani sadece ligi bir, birinci bitirmeleri değil oynadıkları bu oyun sayesinde de herhalde şampiyonun en büyük favorisi gibi gözüküyorlar Tabii. Biraz oradan başlayalım yani ilk maçı 30 sayı ile kazandılar. Biraz gerçi ilk yarısı yakın geçmekle birlikte 3. çeyrekte başlayan bir Galatasaray üstünlüğü ve sonra rahat bir galibiyet gibi gözüküyor. Ee, ne diyorsun Galatasaray'ın bu galibiyeti ve biraz da sonrası için aslında. Galatasaray yani Tofaş serisini çok zorlanarak zorlanmadan geçecekleri aşikar aslında. Yani Bursa'daki maçında ben normal sezonda da çok kolay kazanmışlardı Bursa'daki. Bursa'da, Bursa'da Tofaş diğer takımlara zorluk çıkarmıştı ve Galatasaray'a karşı hiçbir direnç gösterebemişti normal sezonunda da. Bursa'daki maçı da kolaylıkla kazanacaklarını düşünüyorum. Galatasaray için pay-off'un bundan sonraki aşamasında ne olur? Tabii o biraz rakiplerle de alakalı ama Galatasaray'ın Abdüpekçi'de çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu düşünüyorum. Özellikle büyük takımlar, diğer büyük takımlarla oynarken o atmosferin onlara çok yardımcı olacağını. Ergin Ataman'ın da dar rotasyon nu iyi kullanma konusunda herhalde Türkiye'nin en mahir koçu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla diğer takımların da çok eksikleri, yani çok yapısal sorunları olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın bir offta diğerlerinden bir iki adım önde olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Bu dar kadronun şöyle bir Galatasaray maç içinde özellikle maç sonlarına doğru az oyuncu kullanmadan dolayı son periyotlarda bir dalgalanması oluyor. Eğer onu önleyebilirlerse ya da farkı son periyotta istedikleri boyuta çekebilirlerse onun da çok bir problem olacağını düşünmüyorum. O, yani Ergin Ataman'ın e, sadece oynadığı oynattırdığı takımların işte maddi problemleri ya da işte kadro darlığı değil hani özel de bir tercihi var bu konuda. Yani genellikle bir kere yani CSKA Moskova'yı da çalıştırsam ben 8-9 oyuncudan fazlasıyla oynamak istemem gibi bir cümlesi vardı. İlginç e, ilginç de bir şey aslında. Bence doğrusu da o. Yani basketbol tabii ki hani 80'lerdeki gibi oynamıyor. Namus ile ses bilsem 5 oyuncu artı Taner Korucu giren bir sistemle oynamıyor ama e, basketbol değişti diye de uç örneği de bunun Tanyeviç. Bir takımı rotasyon manyağı yapmamak gerekiyor yani. Bir takımın 5-6 e, oyuncusunun belli olması diğerlerinin de yan rollerde oynaması gerekiyor. Bence o açıdan Ben Ergün Ataman'ın bu tutumunu doğru buluyor. Sonuç alı, al, alıyor da Türkiye'de özellikle. Yani Gal Galatasaray'ın bu oyununu görünce hani keşke bu sene Euro e Beşiktaş değil de Galatasaray gitseydi diye de düşünüyor insan ama... Tabii Euro için Euro başka bir platformdu. Yani bu oyun orada e, ne kadar iş yapardı... Yani da Beşiktaş'tan çok daha çok iş yapacağından emindik yani. Ben, ben... ben de daha çok iş yapacaktı yani <gülüyor> o <gülüyor> kesinlikle. Ama Uleb Cup'tan çok kötü öğrendiler. Yani Galatasaray'ın Uleb Cup'ta bu sene de ciddi bir başarısızlığı konusu orada değil Galiba yani. oradaki problem biraz şu oldu. Yani hani Hawkins'in ve... Ee Domerkant'ı yani kaybettikleri dönemde e, ya yani biraz hemen reaksiyon gösteremediler belki ama biraz zaman geçtikten sonra evet, Ergin Ataman daha iyi toparladı görüş. Evet orada deplasmandaki Kuban maçı Galatasaray'ın. Evet. yolculuk problemi yüzünden maça 2-3 saat kala geldiği derken o maç çok şeye mal oldu. Aynen öyle. Eee 4 seriyi de konuşacağımız için ve başka konularımız da olduğu için çok uzatmayacağız serileri zaten hani bundan sonraki programlarda da muhtemelen play-off şekillendikçe daha da detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Efes'in serisine geçelim. Ama çok şaşırtıcı oldu Benim ya. de en, en çok şaşırdığım bu oldu. Kimse beklemiyordu onu. Çünkü yani Efes e, erteleme maçlarında da hiç fena bir oyun oynamamıştı. Yani bu EuroLeague maçları yüzünden sezonun sonuna sarkan e, erteleme maçlarında da hiç fena oynamamıştı. Ben hani bir EuroLeague sonrası bir sendrom olur mu? Biraz ligi adapte olmakta zorlanırlar mı diye düşünüyordum. E, ama yani Tet Kolejiler muhalubiyeti bana biraz sürpriz geldi bu çok konuda. Sürpriz ama Efes'in de yani Olympiakos'la İstanbul'daki maçları ya da Olympiakos serisinde nispeten biraz daha diri gördükler ama ondan önceki 1-1.5 aylık dilimde Efes'in de çok ciddi bir düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz yani. Euro, Euro Lid'deki top 16'nın son maçlarında başlayan ciddi bir düşüş söz konusuydu. İşte Real Madrid'i orada çok farklı kaybettiler, Zalvirus'e kaybettiler. O yüzden saha avantajını kaybettiler. Ligde de çok da iyi yani her ne kadar sonuç alsalar da çok da takdirekâr bir basketbol oynamıyorlardı. Ama buna rağmen de yine mesela Fenerbahçe'yi 15 besteye göre düşüp kazanmayı bildiler. İşte İyilikten yani o o karakteri var efendim. Onu kastediyorum. Yani e, Oktay Mahmudi'nin belki de son 3-4 yılda Efes'te olmayan ve geri getirdiği şey buydu biraz. Yani bir karakter getirdi. EuroLeague'de kaybettikleri maçlarda da bu karakteri göstermişlerdi. E, geriden dönüşlere şunu Kahla Borel Deplasman'ın maçı ola söyleyeyim. olağanüstü bir geri dönüştü. Olympiakos'a karşı geriye düştüklerinde de Deplasman'daki maçlarda gayet iyi evet. toparlamışlar Aynen öyle. Evet. Ee, yani ben hani Efes'in ama Oktay Mahmut'un çok güzel bir cümlesi var. Basketbol oynamayı unutmadık hala diyor. Ben Efes'in yani bu seriyi Ankara'da çevireceğini ben düşünüyorum. Ben de çevireceğini düşünüyorum. Yani Ankara'da 1-1 dönüp İstanbul'da 2-1 yapacağını düşünüyorum. Ama ee, efes Galatasaray eşleşmesi olursa orada ciddi bir yani modern bizim Fener Galatasaray arasındaki bu psikolojik üstünlük muhabbeti var ya, onun e, Oktay Mahmud'u açısından Ergin Atıman'a karşı öyle bir eksiklik söz konusu. Son Değil galiba 6-7 maçı kaybetti yani üst Öyle bir enteresan bir eşleşme de olabilir. Yani muhtemelen eşleşilirse zaten finalde eşleşecekler Şey gözüyle baktığımız zaman. Kura sistemine baktığımız zaman, eşleşmelere baktığımız zaman bana da eşleşecekler gibi geliyor. Yarı yani final zamanı geldiğinde de konuşursak buna da değiniriz. Ya sürpriz mi değil mi? Bilmiyorum. Çok sürpriz ya da daha doğrusu önce Banwit'i konuşacağız. Fener'in maçına sonra geliriz. Banwit-Beşiktaş maçı bence bu da şu açıdan biraz sürpriz oldu. Ben Banwit'in biraz daha rahat kazanmasını bekliyordum. Yani özellikle hani Curtis Geralds gittikten sonra Beşiktaş'ın hücumunun daha da tıkanacağını ve daha zor sayı üreten ...bir takım olacağını düşünüyordum. Gerçi maç düşük, skorlu geçti. Beşiktaş'ın hücumdaki problemlerinin çok yok olduğunu söyleyemeyiz ama... ...takım herhalde biraz daha takım oldu. Yani Beşiktaş'ın böyle bir... ...geçen seneden de birilerini kaybettikten sonra ya da dar rotasyonda bir şeyi var herhalde. E, bir kenetlenme durumu söz konusu herhalde. Bambit'i benim beklediğimden çok daha fazla zorladılar. Sen bir de dönüş yolculuğunda da Beşiktaş takımıyla birlikte yolculuk yapan bir insan olarak... ...bir havayı bize anlatırsan ne düşünüyorlar onlar. Ya açıkçası Beşiktaş'tan herkes çekiniyordu. Filhoftaki diğer takımlar Beşiktaş'ın rakibi olmak istemiyorlardı. Olur. Çünkü Beşiktaş garip bir takım yani. Geçen sene de kimse onlardan şampiyonluk beklemiyordu ama bütün kupaları sizi tuttular. Yani son çeyreğe de 7 ile önde girdiklerini de söyleyelim yani. Bambit gerçekten son çeyrekle bu maçı. Bambit de girdi, sıkıntılı bir takım yani. Beşiktaş'ın hücumu sıkıntılı ama Bambit'in de e, hücumda çok üretken bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Onlar da zaman zaman Meya'nın birebirlerine kalıyorlar. Evet. Yani o, o serinin zorlu olacağını düşünüyordum ben. Ama ben bütün bir şekilde 2-1 yani ile düşünüyorum. Yine öyle düşünüyorum. İstanbul'daki maçı Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Beşiktaş, Euroleague, yani o kadroyu geç kurma, sene içindeki kimya problemleri, bir de Euroleague'de sürekli maç, sürekli maç, maç, maç, iki günde bir maç. Ve kay, kaybet, kaybetmenin de Tabii çok kaybetme, etkisi var. O Beşiktaş'a çok yaramadı. Ürolükten sonra daha onların toparlanacağını düşünüyordum ben. Biraz daha antrenman yapma şansı, yeni gelen yabancıların da takıma uyumuyla falan. Bambit'e karşı beklediğim direnci gösterdiler ama Bambit'in bir, bir adım daha Beşiktaş'tan daha ev sahibi avantajını da kullanarak Beşiktaş'tan bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. O seriyi 2-1 Bambit kazanacak diye düşünüyorum. Bambit'e yönelik de bir şey... Bambit yıllardır buralarda. Yani seni normal sezonu ikinci üçüncü bitiriyor ama sürekli kılıyorlar yarı finalin onların bir psikolojik engeli var. Evet. Oradan bir türlü üstte işte sıçrayamıyorlar. Her sıçrama deneyimlerinde kafayı vuruyorlar yukarıya. Açıkçası bu sene de bence yarı finalde e, Efes gelecek galiba onlara. Efes'e de yine yarı finalde ilerleyeceklerini düşünüyorum. Evet 3 seri iyi hızlıca konuştuk. Üçünde de ev sahibi avantajı olan takımlar biraz. Biz önde görüyoruz onları en azından. Her ne kadar Efes ilk maçı kaybetmesine rağmen. Fakat herhalde 4. seri için çok aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Ee, bir önceki programda Fatih'in Fenerbahçeliğinden bahsediyorduk ama Fatih'in en acımasız olduğu branş belki de erkek basketbol takımı olabilir kendi kulübüne karşı. Ee, ya biraz sürpriz demek lazım mı bilmiyorum. Yani çok da belki de sürpriz Yok canım, diyemeyiz. Yani. yani Fenerbahçe karşıya ka serisinde Karşıyaka'nın alabileceğini bu, bu seriyi yani sezon içerisinde de aralarında hani sadece bir galibiyet farkı olduğunu düşünürsek yani Karşıyaka aslında hani playoff 5'e 3 diye ayrılsa daha mantıklı yukarıdaki grupla bir arada olmaları ee, biraz daha yukarıya daha yakın özellikle Avrupa'daki performansı da gayet iyiydi bu sene ve Karşıyaka'nın tabii bir de her zaman olan o ev sahibi avantajı yani o salonda maç seyretmiş biri olarak 3-5 tane maç seyretmiş biri olarak hakikaten çok ilginç bir basketbol atmosferi oluşturuyorlar o salonda ve ilk maçı da çalarak Fenerbahçe'den ve hakikaten çalarak yani böyle ilk yarıyı 12 sayı geride kapatıp ondan sonra ikinci yarıyı çalarak götürmeleri herhalde şimdi artık karşıyaka yaka elenirse sürpriz olur diye evet, düşünebiliriz. Bence çok büyük Fenerbahçe'nin deplasmanlı maç kazanması çok büyük sürpriz olur. Yani ben Fenerbahçe'nin Euroleague'de deplasmanlı maç kazanamayacağını iddia ediyordum bu sene. Union Olympia dışında kazanamadılar. <gülüyor> Çünkü Basketbol Ligi'nde de e, eğer saha avantajını verirse herhangi bir şampiyonluk şansının olmadığını Peki, düşünüyorum. Deplatman'da maç kazanamayacaklar. Yani saha avantajını vermemesi gereken belki de 1-2 takımdan bir evet, tanesi karşıya. Karşıya kalıyor. ve Galatasaray yani gözüküyor. E, o, o açıdan Fenerbahçe'nin kaybetmesi de sürpriz değil. Ne şekilde kaybetmesi de sürpriz değil. İlk yarıyı 12 sayı önde kapattıktan sonra... 10, 15 sayı ]ydi. 15 sayı öne geçtiği bir maç galiba. Hiçbir Fenerbahçeli bu maçı kesin kazandık demiyordur yani. Ve nitekim de maç oradan tekrar döndü bu sene defalarca gördüğümüz üzere. FS e de Fenerbahçe 15 sayı yöne geçmişti son erteleme maçında. Oradan maç dönmüştü. Beşiktaş'a karşı da 15 sayı yöne geçmişti. Oradan da maç döndü. Avrupa'da da defalarca 15 sayı, 12 sayı öne geçti. Oradan da defalarca maç döndü. Yani Fenerbahçe'nin problemi 1-2 günde çözülebilecek playoff'lara, hadi arkadaşlar gazla gülüyoruz çözülebilecek bir problem değil. Bunu yani. daha önce yaptılar ama yani. bu söylediğim hani Euro Lig'de havlu attıktan sonra... Hadi ya Ertuğrul Erdoğan'ın olduğu sene, hani tanıyor için yani. hastalanıp da Ertuğrul Erdoğan'a devrettiği sene, yani o Mirsad'ın Ömer'in takımı e, takımı önderlik etmesiyle birlikte, hadi arkadaşlar dedikleri bir sezon da o sezon. O, savunma sertliği o, orada söz konusuydu Fenerbahçeli yani, o, o henüz kaybedilmemiş bir şeydi. Şimdi Fenerbahçeli'nin savunma sertliği diye bir şey söz konusu değil yani. Oyuncu yapısı itibarıyla doğru çok yani. Çok yumuşak bir takım, çok e, mental olarak da güçlü bir takım değil. Yani Fenerbahçeli'nin en iyi oyuncuları dediğimiz oyuncular, da mesela çok iyi. Sezon geçirdi Boyan Bogdanovic. Ama mental olarak bence felaket bir oyuncu yani. Emir Prezic, hepimizin bodirag olmasını beklediği, bir türlü bodirag olmayan Yıllardır mental olarak felaket düzeyde bir adam. Yani bu tür, işte Andersen, zaten kadroya girmedi Andersen karşıya kamaçında. Tripkovic niye alındı, nasıl kullanıldığı... Açıkçası hiç yani Fenerbahçe'nin bu dönem yaptığı herhangi bir şeyin altında mantık aramak çok. Ya bir değil de yani. bu şeylerin de etkilediğini düşünüyorum. Özellikle Ertuğrul Ardıoğlu'na etkilediğini düşünüyorum. Yani Ivkovic, evet. Ivanovic, Obradovic muhabbetler evet, çok koş. çok erken başladı. Yani sonuçta hala ligi hani dördüncü bitiren ve yani geçtiğimiz sezonlarda da birinci bitiren hep şampiyon oluyor diye bir durum Tabii yok Türkiye, bir evet yani şampiyon. Türkiye Türkiye liginde hep böyle bir şey durumu var. Yani saha dezavantajına sahip olan takımın da şampiyon olduğunu çok gördük. Ama biraz erken başladı bu muhabbetler takımın da bunlar olumsuz etkilendiğini düşünüyor. Takıma kimse inanmıyor. Yani Fenerbahçe yönetimi de inanmıyor. Fenerbahçe taraftarı da inanmıyor. Dün aslında. çok az da seyirci vardı. Ne dediğim kadarıyla. Yani Bilen biletler pahalıydı. Bir ondan bir de bu takıma gerçekten ya basketbol çok seven, yani benim bildiğim 5-10 kişi var yani basketbol çok seven kombinesi olan. Hı hı. Fenerbahçe'de yani Ermen verdi, verdiği branş erkek basketbolu bu maçlara gitmeye. Yani takımın da bu sene o kadar olumsuz ve enerji veriyor ki taraftara yani. Bu maçlara gitmeyen insanlar hı. var yani ve bu takımla e, taraftar arasında köprü tamamen yok oldu yani. Ha. Her ne kadar e, koç da Serdara Pai'de işte gelin destekleyin yeniden bir başlangıç yapalım falan dese de inanmıyor yani Fenerbahçe. Daha de. önceki kopuş biraz Tanjevic üzerinden bir kopuştu. Yani, evet, yani Tanjevic'in çalıştırdığı bir takımı izleme isteğinin yok olmasıydı belki ama bu sene biraz daha mantıklı hmm. ve biraz daha rasyonel bir gereklilik. Mücadele yok çünkü ortada Aynen takım mi? emek yani emek tarafında bir problem var Fenerbahçe. Hem Mehmet tarafında problem var, hem kimya tarafında bir problem var. Ee, hem oyuncuların e, sertlik açısından bir problem var. Dolayısıyla bir, bir takım maç seyretmeye niye gider? O takımı tutar ve o takımdan mücadele bekler. Fenerbahçe'de o mücadeleyi göremiyorsun yani. O bir şekilde bu takım bu, uyumlu, bu maçı kaybedecek havası veriyor. 10 sayı yöne geçse de, 10 mesajı yöne geçse de nitekim de sürekli aynı şekilde kaybediyor. Evet. Dört seri konuştuk. Ee, Fenerbahçe'nin olduğu seri yine Çoğu, çoğu konuda olduğu gibi fe, işin içine Fenerbahçe girdiği zaman başka konularla birlikte zenginleşiyor ve uzuyor. Ee, ama dönmeyeceği evet, değil Evet, Fenerbahçe belki son kez seninle. konuştuğumuz bir program olabilir bu. En azından bu seneki playofflar için. Ee, çok hızlıca 4 seriyi konuştuk. Hani bizim favorilerimiz e, Efes, Galatasaray, Banvit ve Karşıyaka gibi gözüküyor yarı finaller için bakalım bir sonraki yayınlarda doğru muyuz yanlış mıyız herhalde bu da ortaya çıkacak. Ee, burayı bu konuyu burada kapatalım. Şimdi başka bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Bir tanesi geçen hafta oynanan, bir tanesi de önümüzdeki hafta oynanacak Avrupa'da futbolun iki büyük kupası. Biri UEFA Avrupa Ligi e, maçı final maçı oynandı. Benfica bu sezonun, e, pardon, Chelsea bu sezonun şampiyonu oldu. Ee, bir tanesi de Avrupa'nın bir numaralı kupası da önümüzdeki hafta oynanacak. Biz önce oynanmış olandan başlayalım. Benfica Chelsea ile başlayalım. Şimdi Chelsea geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu sene UEFA Kupası'nı kazandı. Ve gayet güzel iki sene üst üste Avrupa'da iki büyük kupayı kazanmak çok büyük bir başarı. Ama bence maçı konuşmadan önce biraz önce şeyden başlayalım. yani UEFA Kupası'nın esprisi sanki böyle hani bir 10-15 sene öncesine göre hatta belki 5 sene öncesine göre de çok azaldı gibi geliyor bana. Biraz bunda da şeyin etkisi de olmuş olabilir. Ee, i̇şte Portekiz takımlarının, Rus takımlarının yani biraz böyle Avrupa'da ikinci sınıf futbol ülkesi olarak gözüken takımların çok başarılı olması biraz böyle futbolu e, dünyada, futbolun dünyada daha kolay pazarlanmasını sağlayan İngiliz, İtalyan, İspanyol, Alman takımlarının çok artık e, UEFA Avrupa Ligi'nde o yarı finalleri finalleri görmemesi de sanki biraz küçümseme sebep olduğu gibi geliyor bana. Ama oynayan takımlara baktığımız zaman o kadar da küçümsecek bir durum yok yani. Neyse. Gayet üst düzey takımlar oynuyor burada. Ben sen de böyle düşünüyor musun? Yani ben ben biraz bu hisse kapılıyorum. Ya tabii UEFA Kupasının ya Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının gittikçe arttığı için ve her ülkenin şampiyonları değil artık ikincileri, üçüncüleri, dördüncüleri de Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye başladığı için doğal olarak bu kupanın değeri ee, en azından oynanan takımlar açısından daha düşük olarak algılanıyor. Yani şampiyonlar ligi finalini daha fazla insan seyretsin diye cumartesi gününe koyuyor mesela UEFA ama yani UEFA Avrupa Ligi için "çarşamba oynayıverin işte" filan diye bir uygulamaya bir devam de ediyor. Getirisi de maddi getirisi de çok aralıklarına dağlar kadar fark var yani şampiyonlar takımların ligi, kazandığı gelirler çok... Yani normal piyasadaki pazarlama açısından da şampiyonlar liginin yarattığı reklam pastası UEFA Avrupa Ligi'nden çok daha büyük. O, o yüzden UEFA Kupası'nın biraz gölgede kalması çok ıı, doğal ama bu bu sene özel özelinde bu kupayı bence çok da değersizleştirmiyor. Gayette de sağlam takımlar vardı yani bu senede. de. Benfica da yani Chars'ın ne kadar beklenen performans da olmasa da bu sene. Ben Benfica'nın çok iyi futbol oynayarak bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Bu kupayı da aslında hak etmişlerdi. Chars'tan daha çok hak ettiler bence. Ya yani. yani final maçını daha hak ettikleri çok açık ama işte ba bahtsızlar bir şekilde 3 günde 2 tane kupa kaybettiler. Yani Porto'nun daha iyi kesinleşmedi şampiyon olursa ama. Bu, bu sene bence şu kaderleri birbirine benzeyen bazı takımlar var yani. Real Madrid, Fenerbahçe ve Benfica'nın çok böyle ortak noktaları olmuş. Uç kumlarda da. <gülüyor> yani bu üç kumlarda ilerleme hikayesi taraftarı çok uzun bir süre mutlu ediyor ama yani... Uç kumlarda da sonuç gelmeyince. Gelmeyince hayal ve hani Real Madrid hepsini kaybetti. Evet. Benfica... Ben bir Portekiz Kupası'nı Kupası bilmiyorum, değil ne olduğunu yani bilmiyorum o. ama hani ligi ve UEFA'yı kaybetti. Fenerbahçe'nin bir şansı var. Türkiye Kupası şansı evet. duruyor ama eğer onu da kaybederse o da ilginç bir şey olacak. Ee, sonuçsuz bir e, sezon oluyor bu takımlar için. Ama biz hani finale geri dönelim. Yani Benfica Chelsea maçında Benfica çok üstün oynadı. Özellikle ilk yarı çok tamamen dominettiler. Yani. yani çok hak ettikleri bir maç ama işte o meşhur deyimle altı pas içerisindeki beceriksizlikler, son, o son pası yapamama durumu son pası yapamaktan ziyade son pase bir, bir pas daha yapmayı düşünmediler. <gülüyor> yani onlarda bir pas fetişizmi var yani bir türlü şut atmayıp, aman bir pas daha yapıp garantiye alma düşüncesi. Bir türlü o bence kaleye atılan şutları atması gereken yerde de atmadılar ve bence o yüzden gol atamadılar yani. İlk yarıyı çok rahat bir şekilde 2-3 tane atarak bitirebilirlerdi. Evet. Fenerbahçe, Benfica çıktığında hani o zaman dönen geyik ya aslında yarı finallerin en güçlüsü yok. Dört takım arasındaki en güçlü takım çıktı. Fenerbahçe falan diye konuşanlar olduğunda ya Chelsea var burada hani nasıl olur falan ama na nasıl olduğunu gördük. Yani Benfica'nın ben o dörtlünün en iyi takımı olduğunu gördük ama maalesef sonuç olmadı. E, ve hani meşhur bu sıralar dönen geyikle Bela Guttman'ın lanetinin devam ettiği Benfica için e, konuşulmaya devam ediliyor. Evet. Ya Chelsea'nin 2'de 2 yapmasına ne diyorsun yani geçen sene Şampiyonlar Ligi, bu sene UEFA Avrupa Ligi ve şimdi önümüzdeki yıl bir Mourinho'ya devir teslim olacak gibi Hı. gözüküyor tekrar. Benitez'in e, bu elemeli maçlarda çok daha iyi performanslar performans verdiğini biliyoruz. Hı. bu sene bence önemli etkenlerden bir tanesi o. Bir de sonuçta yani e, bir gelenek, geleneği temsil etmek başka bir şey yani İngiliz takımı ile Portekiz takımı bir karşılaştığı zaman bir şekilde mesela o maçta da yani ilk yarı maçta 0 sıfır devam ederken Benfica'nın gol atmadığı her dakika maç sanki yavaş yavaş Chelsea'ye dönüyor gibiydi bir şekilde. Evet, Lampard'ın bir şutu direkten döndü falan, yani, kurtardı. Evet, çok ters giden bir toktu ve atamayana atarlar şeyi evet, orada başlayacaktı yani. neredeyse. Orada bu galiba İngiliz takımlarının bir buraları oynama, buralarda bulunma, ee, sonra, özellikle son 20 senede. Avrupa Futbolu'nu domine etmek konusunda daha iyi olmaları. O da sirayet ediyor galiba bu geleneğe. O yüzden Chelsea'de daha bu UEFA Kulası'nda son 8'e kalan takımları arasında zaten en tecrübeliydi. Buraları oynamayı bilen takımlardan bir tanesiydi. Ve hani ilginç bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü performans gösteren İngiliz kulüplerinin en azından UEFA Avrupa Ligi ile İngiltere'nin bu seneki ne derler, onurunu kurtarması mı derler yani? O, onu başardığını görüyoruz. Eee... Gelelim bir numaralı kupaya. Alman derbisi. Alman derbisi. Almanya'nın iki farklı geleneği diyelim. Yani bir tanesi... Yani Kuzey, Ren Ren Ren Westfalia, Baviyer'e karşı. Ve hani iki farklı futbol kültürü. Yani bir tanesi kendimiz pişirelim ve kendimiz yiyelim. Kendi evlatlarımızla, kulübümüzün öz çocuklarıyla bu işi yapalım diyen bir Dortmund'a karşı. Ne varsa alalım. Ne var, ne varsa alan bu meşhur Türk filmindeki gibi neydi o çocuk? Sıpa'yı alan ha, çocuk. alan çocuk. Vuracağım kırbacı, kırbacı. vuracağım kırbacı diyen... Görse'yi e... alacağım, vuracağım kırbacı. <gülüyor> kırbacı. Lewandowski kırbacı. de benim olacak filan diyen bir Bayern Münih'e karşı oynayacaklar. Ee, yani Bayern Münih Dortmund karşılaşmasına gelmeden önce herhalde şu yarı finallerdeki Almanya-İspanya karşılaşmasında bir konuşmak lazım. Çünkü gerçekten iki Alman takımı e, oyun olarak çok üstün oynadıkları e, bir seri oynadılar. Bayern Münich sonuç olarak da çok üstün oynadı. Gerçi ben hani Dortmund, Real Madrid ikinci maçında yani Real Madrid'in birazcık şansı yaver gitse ya da Becerikler. biraz daha becerikli olabilseler ver yani çıkabileceklerdi. Ama e, Dortmund da kazanabilirdi yani. İki tane çok net pozisyonu sıfır sıfırken atamadılar. Sıfır sıfırken bence Real Madrid'in kaçırdığı daha fazlaydı. Yani Ama maçın başında, başında, maçın başında Ronaldo'nun, Higuain'in, Mesut Özil'in kaçırdıkları yani orada maç çok enteresan bir yere gelebilirdi. Real Madrid gibi hani bu kadar becerikli olan, bu kadar tecrübeli olan bir takımın da o golleri atamaması ilginç oldu tabii. Ama hani Dortmund'un tüm sezon boyunca oynadığı oyun, yani daha ilk gruplardan itibaren oynadığı oyunca oyuna çok saygı duymak lazım. Çok en zorlu gruptan geldiler buraya. Hani o Ajax'lı, Real Madrid, Manchester City'li gruptan lider çıkmak bir kere çok büyük bir meziyetti. Gerçi onlarda biraz çeyrek finalde Malaga'yı evet, hakem, hakem şansı da ilginç bir tabir bu arada. Yani hakem Aynen. Hakem şansı müdebek lazım? Political correct olalım. Hakem şansı. Evet. Yani bir, or orada hak ettiler mi, hak etmediler mi sorusunu sorduğumuz bir durum. Şakları da elemişlerdi galiba. Şakları da çok kolay eleyerek gelmedi Dortmund buraya. E, Malaga'yı da elemeleri biraz enteresan oldu ama sonuçta öyle veya böyle e, biraz gönüllerin şampiyonu gibi geldiler finale. Evet, ee, finalde de herkes e, e, yani Bayern'ın mü taraftarı dışında, uluslararası... E, kamuoyundaki erken Dortmund'u tutuyordu, tutuyordu. Yani Almanya'da da biliyorsun Bayern Hayır, Bayern dışındakiler <gülüyor> Bayern herkes Bayern'i nefret eder. Bayern'ın pantolonunu indirin sloganıyla Bayern'in gol yemesini kutlayan Almanlar, Almanlar da Dortmund'u destekleyeceklerdir. Bayern'in Barcelona karşısında kurduğu hükümranlık çok daha bence ağırdı. Yani, tabii, tabii. Orada yani, bir devri bitiren bir, orada bir futboldaki çağ değişimini tanıttı. Yani, yani. sonuçtan bağımsız bir şey. Yani ben ilk maçta mesela Rıdvan Dilmen tabiriyle sabaha kadar oynansa Barcelona'nın gol atamayacağını Rıdvan, düşünüyordum Rıdvan. o maçta. Messi ilk kez bu kadar sıradan gördük. Aynen öyle. Yani şu hani yok sakatlandı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu Ronaldo'nun 98 Dünya Kupası finalindeki ne benzer bir senaryo oluşturulmaya çalışıldı ama yani Bayern Münih'in hakkını yememek lazım yani çok çok iyi bir savunma yaptılar. Ee, ve yani Barcelona'dan bu kadar üstün bir oyunu oynayan bir takımı herhalde son 5-6 senedir görmedik yani. Chelsea geçen sene elerken Barcelona'nın dominasyonuna rağmen Chelsea onları yarı finalde elemişti ama kimsenin herhalde bir şüphesi yoktu yani Bayern'in bu, bu seriyi açık ara hak ederek kazandığına dair. Ee, ama şimdi iki farklı gelene karşı karşıya geliyor. Yani iki Alman takımı karşı karşıya geliyor da nasıl Real Madrid ile Barcelona'nın oynadığı oyunlar birbirinden çok farklıysa Dortmund ile Bayern Mini oynadığı oyunlar da biraz birbirinden farklı aslında. Gönlümüz, benim de gönlüm Dortmund'dan yana, yani öyle önüne geleni alan zengin çocuğunu çok tutmadığımız için bu hayatta çok sevmediğimiz için Bayern'i desteklemiyoruz ama biraz ağır basan taraf Bayern Münih gibi geliyor. Yani Bayern zaten şu anda gezegende hangi takımla oynasa daha ağır basan tarafı <gülüyor> lazım Bayern. Ama yani bu maçlarında kendine özgü bir dinamiği var yani Bayern Dortmund maçlarının. Ee, Dortmund'da öyle Barcelona'ya karşı bir de bir tek maç sonuçta bu. Daha yani iki maç değil. <gülüyor> Yani 90 dakika yarı yarıya түbünler. Ee, ben ben bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Bar Bayern'in öyle oyun olarak çok büyük bir dominasyon kuracağını düşünmüyorum maçta yani. Tabii ki Bayern daha favori ama öyle bir dominasyonla Dortmund karşısında oynamayacak bence. Ya bu bu tür hani uluslararası turnuvalarda iki aynı ülkenin iki takımının oynaması hep bir ya acaba bir lig maçı havasına bürünür mü bu iş? E, endişesi taşıttırır bana. Çünkü yani, uluslararası organizasyonları güzel kılan şey, iki farklı ülkenin takımının karşı karşıya gelmesi ama bu kadar hak eden iki takımda oynayınca çok bir şey diyemiyor insan. canım yani, yani ben Dortmund-Evlands'de mesela der madde de yani, ikisinde kalması. Yani, o açıdan çok aslında bir problem yok artık futbolda. Zaten Bayern Dortmund maçını biz Almanya liginde seyrettiğimiz zaman da insanlar bu, bu maça uluslararası bir ilgi oluyor yani. Sonuçta bu takımın hangi platformda oynadığından ziyade futbol severlere, bütün dünyadaki futbolseverlere verdiği bir zevk var iki takımında. Yani çok fazla iki takımın Alman olması değerini azaltan bir şey değil benim gözümde. Gayet merakla bekliyorum yani. Mario Götze için ilginç bir maç olacak. Evet yani bizde olsa herhalde bütün savcılar şey yapardı yani <gülüyor> dört gözde bu maçı beklerdi. Her hareketi 25 kamerayla izlenip aha şimdi yaptı şimdi bu acaba teşvik belirtisi mi falan diye bakılırdı biz ya yani. bunu çok yapıyorlar zaten. Bizde Almanya'da şey bile başlamıştı yani Real Madrid'le oynanan ikinci maçın 10. dakikasında sakatlandığında evet. ya evet final öncesinde başladı. E, e, yani. Oynamayacak mı acaba? Emenike <gülüyor> mi olacak falan diye başlamıştı <gülüyor> Almanlar kurmadan biz kurmaya başladık o yani ama şimdi maç öncesinde yani Hı. sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, ve hani Bayern'i yenmek çok güzel olacak falan filan diye bir şeyler söylemiş. Bunlar Almanya'da normal kabul edilen şeyler. Yani biz, bizim futbol iklimimiz çok nevi iş yastığına olduğu için biz evrensel Iı, futbolda doğal kabul edilen şeylerin hepsini garipsiyoruz. Ee, o yüzden ya yani, Almanya'da da Göztepe Dortmund tarafları tepki gösteriyor. Yani bu futbolun doğasında var ama kimseye Dortmund'u işte Judas mıdas falan ona da diyorlar. İhanet ettim bilmem ne falan o, ya. kimse adamın mat sattığını düşünmüyordur yani. Ya da Bayern Münih'e karşı Göztepe kesinlikle şike yapacak falan diye bir Dortmund taraftarının bir hissiyatı ya, yoktur yani. Bir bir sonraki sene oynayacağın takımın bir önceki sene şampiyonlar ligi şampiyon olmasının sana bir faydası yok ki. Yok tabi yani. Tabii yani. Ya zaten olan olmuş yani. Aksine o sırada oynadığın takımla apoletine bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu koymak ne çok bileyim, çok daha değerli bir şey Götze yani. Götze öyle düşünüyordur. Hiç etkileneceğini düşünmüyorum yani. Yani şimdi Götze Bayern ünüyor 3 tane gol atsa, Ertesi sen onu Bayern bir oynasa ne olacak yani? Ne? Bayernler ka kabul etmeyecekler mi Götze'yi? Bir, bir hülle yoluyla e, ba Bayern'e gitseydi biz de Mesela Mehmet Topal'ın e, Galatasaray'dan Fener'e geçişinin Valencia üzerinden olması, ne bileyim Emre Bölezoğlu'nun geçişinin hı hı, yurt dışından geçişi, olması falan. Burak Yılmaz'ın lokalotikten olması. Bir hülle şey, geleneği bizde var ama orada Bayan Hülle'yi bile beklemeyecek kadar acele ediyor herhalde. Orada şöyle. yani şey yok ki Bayan Münih için limit gökyüzü yani. Herhangi bir oyuncuyu almama ya da hülleye gerek düğme, başka şeylere gerek diye bir şey yok. Yani Bayan Münih bir oyuncu parlar ve Bayan Münih bir oyuncuyu yani Almanya'nın ıı, futbol gerçeği bu diye artıkmadı bunu kabul etmiş vaziyette zaten hani şey gibi ya işte doğada nasıl aslan şeyi e, antilop yiyorsa e, bunun bir şey yok ki. Yani antiloplar ne yapacak? Kadar doğası gereği bunu kabul edecek yani. Almanya'da biraz diğer takımlar antilop Almanya, Bayern Münih aslan yani. Ama en azından şeyi görmek güzel. Yani biz e, bizde üç büyük takım var deyip hani bundan şikayetçi oluyoruz bazen ve yani bu üç büyük takım dışında ...bir takımın kolay kolay şampiyonluk adayı olmamasından biraz şikayet ediyoruz ligin zevkini kaçırıyor diye. Özellikle son Trabzon'un da o devirlerinin bittiğini düşünürsek... ...bence bizdeki problem başka bir takımın gelip şampiyon olup olmamasından ziyade... ...hani o üç takımın hiçbir zaman yenilemeyecek bir takım olduğuna dair duvar oluşması, bir algı duvarının olması. Bayern için böyle bir şey yok ama. Yani Bayern'in iyi sezonları var, kötü sezonları var. Yani bu sezon çok iyi bir sezondu ve kimse karşısında duramadı ama Dortmund'u iki sene üst üste şampiyon oldu yani. yani o iki sene önce de tekrar Bayern şampiyon olmuştu. Yani zaten 50, 50 Alman Ligi'nin 22'sini kazandı Her iki galiba. sene de bir şampiyon oluyor Aa, Bayern Aynen yani öyle. Ligi. Ama Her... şey gibi çok sık gerçekleşen bir doğa olayı gibi yani. Ama hani bu kadar e, büyük bir maddi uçuruma rağmen e, şey olarak e, böyle şampiyonluk yarışında olma, Bayern'e karşı oynama konusunda bizim Anadolu takımlarının duyduğu bir e, Korkaklığı duymuyor gibi geliyor bana Alman takımları. Burada bizim Anadolu takımlarına aidiyetle, Dortmund'a taraftarına aidiyeti çok farklı. Yani, yani orada aidiyet çok önemli bence ve e, Dortmund'a yönelik aidiyeti mesela bir Karabük'te, Bursa'da, Kayseri'de o taraftarın kulübe duyduğu aidiyet yok. Yani dolayısıyla çok büyük bir ikinci, üçüncü yani şehir takımı olmanın altyapısının kuvvetli olmasının, maddi gücünün çok daha iyi olmasının da şeyleri var. Evet, mesela Dortmund'un şunu yapması da çok büyük bir özgüven yani. Hani Mario Götze gidiyor mu? Gitsin. Şahin'i satmadık mı daha önce? Sattık. Kagavayı da sattık ama bir şekilde hala buradayız ve getiriyoruz. alttan getiriyoruz, yetiştiriyoruz. Yani yaş ortalaması 23 mü? 24 mü Dortmund'u? Böyle bir şey evet, yani bu, Çok genç. Ya korkunç bir şey rakam ama yani adamlar muhtemelen küme düşmüyor oynasalar da o. Vesfalen yani olacak Çünkü yani artık. Park yeni adı galiba değil mi? Sinyal Park. Yani. Bence zaten dünyanın en taraftarlarından bir tanesi Borussia Dortmund taraftarı. Yani o savanın atmosferi, takıma duydukları aidiyet, bir de o oralarda yani özellikle madencilerin daha fazla ağırlık olduğu, işte Schalke'nin, Dortmund'un taraftarları daha tutkulu. Takımlara önelik bağları daha kuvvetli işte Almanya'nın diğer bölgelerinden. Onun ben çok itici bir güç olduğunu düşünüyorum. Yani Dortmund'un zor zamanlarında ayakta kalmasının nedenlerinden bir tanesi de taraftar bağı olduğunu düşünüyorum. Jurgen Klopp'un ne kadar daha Dortmund'da kalacağını merak ediyoruz. Vallahi herhalde. onu Bayern Münih almayacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani Guardiola'yı aldıkları için en az 3-5 sene herhalde ona el uzatmazlar yani. Valla da öyle geliyor. Bakalım Guardiola'nın gelişi de ilginç Bayern Münih ama çok, e, belki onu başka bir zamanda konuşmak lazım. Konuyu çok dağıtmamak için. O zaman e, Şampiyonlar Ligi finali için Gönlümüzün Dortmund'dan yana olduğunu ama şampiyonu evet, biraz futbol rasyonelistisinin sanki Bayern Münih'i biraz daha e, yakın Bir bahis ettiğini söyleyebiliriz. Sene, geçen sene çok hak etmişti Bayern Münih aslında. Chelsea finalinde de ezmişlerdi yani. Geçen sene alamadılar. O yüzden bu sene da aslında yani Dortmund'u kaybetti diye de çok üzülmem. Geçen sene hadi geçen sene alamadınız bu sene aldılar falan diye şey Dort, yapabiliriz. Dortmund'da biz misyonumuzu tamamladık şeyine girebilir belki. Ben ona, ona gireceklerini zannetmiyorum yani. Rakibin bayağı olması o motivasyonu engeller. Yok. Kaybederlerse hani çok üzüntü yaşamama anlamında söylüyorum. Yoksa hani maçın motive olma anlamında sonuçta bir 90 dakika oynayacaksın ve kazanırsan şampiyonlar bir şampiyonusun bu yani. Buna motive olmamak mümkün değil. Ee, ve belki yani. hani başka bir ülkenin takımına karşı oynamak yerine tanıdığın bildiğim bir takıma karşı oynamak da yani, Dortmund'un bir evet, işine yani. yarayabilir yani. Biz bunları yenmiştik. Evet, 2 sene üst üste şampiyon olduk bunları geçip. Hani böyle bir özgüven de yaratabilir. Ee, ama ne olursa olsun çok güzel bir maç olacak. Ee, son zamanlarda hani şampiyonlar ligi finalleri hep güzel oluyor bence. Yani Biz biraz şeyden şikayet ediyoruz. Ee, hep aynı takımlar çeyrek finalde, yarı finalde, finalde. hani Artık belli takımları aşamıyoruz. Ee, çok sürprizler çıkmıyor diye belki şikayetçi oluyorduk. Ama Dortmund bence bu konuda güzel de bir sürpriz oldu bu senenin. Hoş bir sürpriz oldu kazanırsa da biraz daha mutlu oluruz gibi geliyor bana. Porto'nun şampiyonluğundan sonra en büyük sürpriz olacak. Porto'nun şampiyonluğunda da hani şeyle, Monaco ile final oynayacak. Yani o, o final herhalde en, en, az, en, en, en, en, en az seyredilen final de olabilir. Ee, eğer Dortmund bu sene şampiyon olursa yani adamlar Real Madrid'i yenmişler. O gruptan çıkmışlar. Ee, finalde Bayern'i yenmişler. Yani daha ne yapsınlar? Deriz herhalde ve herkes hak ettiğini düşünür. Ee, bunu da burada kapatalım. Şimdi üçüncü konumuz Biraz böyle genel geçer bir konu yani belli spesifik bir konu üzerinden bir olay üzerinden değil biraz böyle bizim ya böyle de bir şey var bunu da konuşmak lazım aslında dediğimiz bir konu o da sporcuların sosyal medyayı ama özellikle Twitter'ı kullanmaları kullanma biçimleri buradan yazdıklarının spor medyasında ya da hani genel olarak hayatımızda ettiği yer. Biraz bununla ilgili sohbet etmek istiyoruz. Açıkçası çok üstüne ne konuşuruz onu da bilmeden attık ortaya bunu. Biraz doğaçlama çıkacak herhalde bir şeyler. Önce hani Twitter'la ilgili birazcık konuşmak lazım. Yani çok ilginç bir sosyal paylaşım metodu olduğunu ben düşünüyorum en azından. Ee, bir, bir zararını yaşıyorum. O da uzun şeyler okumamı artık zorlaştırıyor. Twitter'ı kullanmaya başladığım günden bu yana. Hoşlanmadığım şey bu. Ama hoşlandığım şey de şu. Bir ortamda sohbet edeceğim birilerini bulamadığımda ya da Böyle biraz sıkıntı duyduğumda sarıldığım ilk silah oluyor nedense. Hemen böyle açıp, ya kim ne demiş falan diye baktığımız bir kaynak oldu. E sen Twitter'la ilgili önce ne düşünüyorsun? Biraz onun üstünde konuşalım sonra sporcular kısmına geçeriz. Yani öyle bir şeyin Twitter'ın da bir bağımlılık yaratan bir tarafı var aslında. Yani özellikle böyle sıkıcı bir iş toplantısında ya da ne bileyim düğünde, düğünde falan etrafımızda konuşacak kimseyi bulamadığınızda... ...bütün masadaki herkes telefonlarına daha <gülüyor> şekilde Twitter'dan bakıyor. Ya benim de Twitter epey bir vaktim alıyor aslında yani. Günlük internette geçirdiğim vaktin epey bir bölümünü Twitter alıyor. Kim ne demiş, ne yapmış falan. Şöyle bir zararı var bence. Yani o uzun okumayı hani zorlaştırıyor dedin ya sen. Hı hı. Ee, bir de artık biz bilgileri... ...olabilecek en kısa şekilde almaya alış, alıştırıyor. Yani tablet şekilde bilgi alıyor. Evet. Günde iki doz birisinden, günde bir doz birisinden. Ta power power station mu? Power power evet yani, o evet. şeyi düşündüğü... Bir, ...bir tarafından sığlaştırıcı bir etki de var. yani Birisinin görüşünü 120-140 karakterle... Al, al, al, ...almanızı Anladım. sağlıyor. O açıdan biraz fakirleştirici bir tarafı var bunun. Ee, sporcuların kullanımı bunu... yani ...zaten hani... Ee, en önemli vakayı dünya Twitter, yani sporcu Twitter ilişkisinde Alex vakası ile Türkiye yaşadı <gülüyor> herhalde. bu konuşulursa en büyük örnek de olarak verilebilir. Ama ben sporcuların bunu e, kullanırken, ya sporcular bunu muhtemelen kullandıkları zaman yaratacağı etkiyi çok düşünmüyorlar aslında. Bir sporcunun Twitter'da bir takıma, başka bir takıma göndermeli ya da işte dalga geçer, dalga geçme amacı olmasa bile, dalga geçtiğini düşünen bir şey atması çok ciddi bir tepkiye neden oluyor. O yüzden yani kulüpler acaba e, oyuncuların Twitter kullanımını denetlemeli mi, yasaklamalı mı, sınırlandırma getirmeli mi? İleride ben bunun da çok ciddi konuşulacağını hatta sözleşme yenilerken, sözleşme yapılırken e, kulüplerin bu konuda bir yaptırım e, yaratma gibi bir durumların da olacağını düşünüyorum. Ya konu, konuşulmaması ya da böyle bir yasaklamanın getirilmemesi herhalde bizim en büyük dileğimiz olur. Çünkü zaten bu sıralar... Şikayetçi olduğumuz, taraftar olarak ve muhtemelen medya çalışanlarının da şikayetçi olduğu en önemli şey zaten sporcuların konuşmaktan korkması ya da konuşamaması, kulüplerin onlara izin vermemesi. Yani özellikle Türkiye'de yani futbolcuların bir, bir röportaj vermesi için, bir maç sonu, bir açıklama yapması için yani o kadar belli kurallar, kaideler var ki ve kulüpler o kadar net yasaklar koyuyorlar ki, biz sporcuların çok fazla konuşmadığını görüyoruz ve bir şey yani onlar hakkında da bir şey bilmiyoruz. Evet, yani şey oyuncular tabii. hakkında da çok bir fikrimiz yok. Onların e, yani futbol dışında ya da işte spor dışında yaptıkları, spor dışında hayatla ilgili ne düşündüklerini de çok fazla bilmiyoruz. Evet. E, yani ama bu herhalde sporda ilginç bir durum. Yani biz bugün bir sanatçının, işte bir şarkıcının, bir tiyatro oyuncusunun, bir sinema oyuncusunun başka konularla ilgili yorumlarını izliyoruz, dinliyoruz. Bir sürü talk show'a katılıyorlar, bir sürü bir yerde konuşuyorlar. Magazin programlarında çıkıyorlar. Yani Televole programından çok şikayetçiyiz ama teleboli programı bizim bazı futbolcuları, bazı sporcuları yakından tanımamıza yardımcı oldu herhalde. Bizde zaten sporcuları tanımakla, dinlemekle ilgili bir problem varken hani bir de Twitter kanalı da kapanırsa ileride hem bazı haberleri almakta zorlanacağız. Hem onların aslında birer insan olduğunu e, görme fırsatımız belki de ortadan kalkacak. O yüzden hani inşallah yasaklanmaz diyorum ben ama ama şimdi bu oyuncuların Twitter kullanma biçimlerini de eleştirmek lazım. Şimdi bu oyunculara da yönelik aslında hani Türkiye'de ciddi bir futbolcuların kültürel anlamda bir yeterlilik sorunu var yani. Üç kelimeyi bir araya getiremeyen bir sürü futbolcu var. Basketbolcu var ya da oraya... Allah'tan ucu. çok uzun yazılar yazmak zorunda değiller. Ya. İşte 140 karakter. Ama o 140 karakteri bile doğru düzgün ifade edemiyorlar. Şimdi yani somut örnekler verelim. Yani ben hep bayağı bir sporcuyu takip ediyorum. Aslında bu sadece Türkiye'deki sporcularla da ilgili değil. Dünyadaki pek çok sporcularla evet. da çok iyi değil yani bu konuda. Ee, yani Türkiye'deki sporcuları mesela ben Twitter'dan düşünüyorum şimdi yani. Kim kadın orayı mesela. en çok takip ettiklerinden bir tanesi kadın orayı Twitter kullanımı. Ben yani de... Demir'i takip ediyorum. Birbirlerine yönelik işte Aa canım bugün çok iyiydin. İşte işte bir tane resim paylaşma. Nereye eşleriyle tatil nereye gittiklerini yönelik. Bunların herhangi bir sosyal konuda herhangi bir mesajları yok. En benim en sinir olduğum Twitter hesabı kullanan adam Hidayet <gülüyor> Çıkkoğlu. Yani Twitter... Tweetlerine bakın Hidayet Türkoğlu'nun. İşte o gün biriz maç oynanacaksa başarılar Fenerbahçe, başarılar Efes, başarılar bilmem ne. Birisi öldüyse mekanın cennet olsun bilmem ne. Kalleriniz ee, mübarek Kandiliniz olsun. <gülüyor> olsun. Ya yani, bir, bir böyle Twitter kullanılmaz yani. böyle Senin söyleyecek hiçbir sözün yok arkadaş yani. Bir konuda da bir yorum yap, bir konuda da bir görüş belirt. Yani işte Mehmet Okur da aynı şekilde. Oyunculara bence şu mesajı veriyoruz biz yani. Ee, aman bir konu hakkında konuşursam karşı taraf e, benim hakkında kötü düşünür diye. Twitter kullanan oyun, oyuncuların, sporcuların hepsinin çok politik bir söylem, çok işte ete suya dokunmadan, suya bunu dokunmadan bir söylem tutturmaları var. Bunun tam tersi şey de var. Kendi takımına şirin gözükmek için e, o takımına yönelik bir şeyler söyleyen oyuncular da var. Onları da hiç samimi bulmuyorum. Ama ben mesela... Erbançede mesela Duygu Bal var, Boray Bolcu'ya. Hiç samimi bulmuyorum. Bu bir te yani tercih mi sence? Yani oyuncuların politik davranması yoksa hani söyleyecekleri bir sözü olmamasından mı? Yani Hidayet Türkoğlu... Ben hala Türkiye'ye dönebilirim ve Türkiye'de yani kariyerimin son 1 iki yılını geçirebilirim diye hiçbir yerden tepki çekecek bir şeyler söylememeye mi çalışıyor? Yoksa gerçekten söyleyecek bir şey yok mu? Bunu şu yüzden, bunu şu yüzden, bunu şu yüzden soruyorum. Hani günün geldiğinde kulüpler yasaklar mı acaba bunları diye düşünüyorum. Belki de yasaklamaya ihtiyaç da duymayacaklar. Sporcular bu şekilde kullanmaya devam ederlerse. Tabii kullanılırlarsa, yani hidayet gibi kullanılırlarsa. Macbul sporcu, macbul sporcu o yani örnek vatandaş. Diğer türlü sporculara yani takım için bir problem, yani hoca'ya oradan bir mesaj verme. Mesela Fenerbahçe'de işte Alex'in yaptığı daha sonra Sezer e, Öztürk'ün ben deni yakalıyordu da değilim bilmiyorum falan diye bir mesaj atmıştı falan. Ha, o tür şeyler olmaya devam ederlerse o zaman bir yasaklama şeyine yöntemine girebilirler yönetimler ama ya ben bu eğer futbolcuların da yani ne bileyim oyuncu oyuncuda artık hani işte siyasi görüşüne yönelik bir mesaj atsın ya da ne bileyim biber gazını danetlesin bir oyuncu da mesela Twitter hesabındaki bir görüşünde. Ne bileyim başka bir konu hakkında işte tamamen politikaya sanata dair bir şey söylemesin ama ne bileyim, Amerika'daki işte bir NBA playofflar hakkında bir görüş verirsin Türkiye'deki bir futbolcu. Ya yani bu kadar renksiz, bu kadar suya sabına dokunmayan, yani bu oyuncular bu kadar renksiz olunca yani oyunculara da açıkçası çok şey yapamıyorsun yani niye konuşmuyorlar? Niye biz bu oyuncuları tanıyamıyoruz? Yani tanıyacak da bir şey yok diye düşünüyorsun yani. Yani şöyle, e, bazen böyle sporculara soru soramamak ya da onları kamera karşısında geçtiklerinde mecburen politik olma durumları var. İşte maç sonu röportajlarındaki klişeler ya da ne bileyim bir maç öncesinde o maçta oynayacak bir oyuncuya sorduğunda yani ne, ne, ne desin adam yani tabi ki kazanmaya çalışacağız şöyle böyle bilmem lazım. Hep sıradan cevaplar duyuyoruz. Twitter öncesinde düşünebildiğin ve o 140 karakteri yazmadan önce kafa yorabildiğin bir şey olduğu için belki de benim beklentim var biraz. Yani bir birisi sana bir mikrofon uzatıp da şu konuyla ilgili ne düşünüyorsun diye bir soru sorduğunda o açıklama çok iyi bir cevap veremeyebilirsin ama bir de Twitter'ı kimseye yazmaya mecbur değilsin yani günde en az 5 tweet atmak zorundasın evet. diye bir durum yok. Aklına bir şey gelir ve bunu yazarsın. Yani aklına e, bir şey gel gelmesine dayalı bir iletişim aracın ve senin sadece istersen bir tweet'i 10 saatte yaz yani kimsenin haberini olmayacağı bir şeye bile ...insanların, sporcuların çok fazla bir şey yazmaması garip geliyor. Ben mesela Pogasol bu konuda biraz ayrılıyor olabilir. O biraz daha hani, e, gerçi onda da şöyle bir durum var. Sürekli İspanyol oyunculara bir tebrik şeyi var. Şeyin evet, üzerinde. Oraya. Ama mesela şu, bir tane tweetini gördüm geçen. Indiana New York maçını izliyor. Bence bu maçı Indiana kazanacak. Siz ne, ne düşünüyorsunuz diye sordu mesela adam yani. Çok ilginç. Bolcularla mesela hiç ağlaşım Evet bizde o sırada başka bir iki takımın oynadığı... ...maçla ilgili bir yorum yapan bir oyuncuyu ya da bir takımı... Yani olumlu eleştiren, hadi olumsuz eleştirmekten korkuyorsun. Yani başına bir şey gelecek ama birisi çok iyi oynadı mesela. Bugün bunu oynadığı oyunu çok beğendim mesela yani... Gerçi şimdi Türkiye'de de öyle kutuplaştırıcı bir var ki şimdi yani... Bunu bir oyuncu işte şu maçta bence Indiana kazanacak falan dese mesela... Türkiye'de diyelim işte Trabzon-Fenerbahçe maçı Galatasaraylı oyuncu bence Trabzon kazanacak dedi. Altına gelecek yorumları düşünemiyorum ya. Sana ne lan? <gülüyor> Seninle ilgilendirme. Ama mi? abi ben de, ben de şuna yani tabiri caizse gıcık oluyorum. Yani 35 yaşına kadar o sporu yapıyorsun, futbol oynuyorsun ve çok politiksin. 40'ından sonra spor yazar oluyorsun, televizyona çıkıp yorum yapmaya başlıyorsun. Yine politiksin. Bence bu sefer daha farklı davranıyor. Yani o eleştiremediği, olumlu ya da olumsuz hiçbir eleştiri yapmadığı bir takıma veya bir teknik direktöre gayet böyle rahat ve gayet ağır eleştirilerde bulunan bir insan kimliğine de bürünüyor. Yani biz Rıdvan Dilmen'i konuşuyoruz hani politik davranıyor vesaire falan diye ama eski sporcu olup da çok ağır eleştiriler yapan kendi eski kulübüne ya da başka bir kulübe ya da bir teknik direktöre bir oyuncu çok ağır eleştiri yapan şeyler de var. insanlar da var. Yani bunların 35'ine kadar yapamıyordun da 35'inden sonra mı yapmaya başladın bu işi? Aktif olarak sporu yapmakla artık o işten herhangi bir beklentinin olmamasının etkisi var gibi geliyor. Bana oyuncuların kapasitesi mi bu yoksa e, politik davranma mı bu? Çok, o konuda çok emin değilim yani. Hangisi? Yani hepsi aslında hepsinden biraz doğru var galiba. Yani hem e, oyuncuları politik davranmayan hiçbir şey söyletmemeye yönelik bir bakış açısı var. Türkiye'deki insanların kutuplaştırıcı etkisi nedeniyle. Hem oyuncular zaten böyle bir kaygı duymuyorlar. Biz de bir şey yapalım, diğer konularla ilgilenelim falan diye. Belki ama yani birazcık e, medyanın da şöyle bir şeyi var. Yani bu oyuncuları e, yani büyük bir çoğunluğu çok Söyleyecek sözü yok açıkçası da, şey vardı mesela, işte Eurosport'un Nobre ile yaptığı röportaj vardı. Adam yıllardır Türkiye'de oynuyor. Mesela kimse ona bunca zamandır bir Türk yazarı okudun mu falan diye sormamıştı mesela. O soru karşısında adam Orhan Pamuk hayranı olduğunu falan Hı. söyledi mesela. İşte romanlarından, romanlarından bahsetti. Biz Nobre'ye kaç senedir Türkiye'de? 2004'te geldi galiba. 8 senedir. 8. senede Nobre'nin mesela bir Türk yazarı okuyup Orhan Pamuk'u sevdiğini öğrenebildik yani. O kadar da bir... Ki Nobel'e de epey röportaj yapılmıştır. Gerek dergi, gazete, gerek Fenerbahçe televizyonun bizzat kendisiyle epey röportaj yapılmıştır. Bu meselelerde hiç futbol dışı bir şey sorulduğunu görmemiştim ben. Ancak en son bir Eurosport röportajında falan soruldu. İşte hani bu soru sorulmuyorsa bir oyuncuya ama oyuncunun söyleyecek bir şeyi varsa ya da onu söylemeyi önemsiyorsa evet, Twitter iyi bir araç bunun için. Yani so ortada bir soru cevap yok. Canın ne anlatmak istiyorsa anlat ama onları da çok anlattığını en azından bizim takip ettiğimiz sporcuların çok da fazla bir şey anlattığını görmüyoruz. Daha çok işleriyle ilgili bir şeyler atmayı tercih ediyorlar. Ee, i̇kinci yayınımızı da bitirdik. Burada bir özet yaparsak 3 yani konu konuştuk. Bir tanesi Türkiye Basketball Ligi Playoff'ları. Diğeri UEFA Kupası finalini konuştuk. Benfica'nın kaybedişini konuştuk. Chelsea'nin kazanması kadar önemliydi bizim için. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde de 4 Dortmund'dan yana olduğunu buradan çok rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Ee, ve son olarak da bu sporcuların Twitter'ı nasıl kullandıkları, bizce nasıl kullanabilecekleri ne dair birkaç kelam etmek istedik. Bu yayında burada bitiriyoruz. Ee, önümüzdeki yayınlarda inşallah birlikte oluruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.